Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Şans Bu Ya Bülüm 2 Nuray olayı duyunca gülme krizine tutulur. Ablasının çekeceği vardır. Onunla gırgır gır geçmek, eğlenmek için can atmaktadır. Yeğeni Nimet yanından ayrıldıktan sonra hemen telefona sarılır Belgin hanımı arayıp ona şaka yapacaktır Ses tonunu değiştirerek Alo iyi günler kiminle görüşüyorum diye söze başlar Ben Belgin hanımefendi gazeteden arıyorum Size araba çıktığını bildirmişsiniz Şey bir yanlışlık oldu çıktığını zannetmiştim. Nuray konuşmadan zevklenir, sözü uzatır. Hangi marka arabayı tercih edersiniz? Öğrenmek istiyorduk. Ayrıca röportaj için zaman ayırmanızı sizden isteyecektik. Belgin huylanır. Bu işin içinde bir bit yeneği var diye düşünür. Telefondaki ses yabancı değildir. Evet evet, bu kardeşinin sesidir. ''Seni tanıdım, benimle alay et bakalım. Sana bunu benim boşboğaz kızım söyledi değil mi?'' diye sorar. İşi gülmeye vurur, sinirlendiğini belli etmemeye çalışır. Yoksa kardeşi iyice dalga geçip diline dolayacaktır. Konuşmalar, gülüşmeler devam eder. Nuray işinin çok olduğu günlerde bile ablasını arayarak, spor veya beş kapılımı istediğini ya da hangi renkte olmasını tercih ettiğini sorarak şakayı uzatır. Aradan hayli zaman geçer. İşinin yoğun olduğu bir gün genç kadın borduraları yetiştirmek için var gücüyle çalışır. Puantajlar, yazışmalar ve gelenler başını döndürür. İmdat, imdat diye bağırır. Odanın kapısı açılır İçeri giren hizmetli Buyur şefim bir arzunuz mu var? İmdat efendi evrakları müdür beye götürür müsün? İmzası gerekiyor diyecek iken telefon çalar Ayize'yi kaldırır kızı arıyordur Evet sen misin Aylin? Ne oldu sesin heyecanlı geliyor Benim anne sana bir şey söyleyeceğim şey Ağzında lafı geveleme ''Ne diyeceksen de, işin başımdan aşkın.'' ''Şey anne, bize gazeteden araba çıktı, onun için aradım. Eve gelebilir misin?'' Nuray ses tonunu yükselterek, ''Ne? Neden bahsediyorsun?'' ''Yıldızlı kart var ya.'' Ee ne olmuş?'' ''O bizde, üstelik altı yıldızı var. Hadi canım sen de.'' ''Doğru söylüyorum.'' Araba çıktığından emin misin, yanlışlık olmasın. Gazeteyi aldığım bakkal amcaya da sordum. O da altı yıldız çıkması gerekiyor dedi. Vallahi bizdeki de öyle. Ne olursun hemen gel. Bugün çok işim vardı ya. Neyse, kalanı yarın bitiririm, tamam. Telefonu kapatır. Başında bekleyen imdata döner. Evrakları müdüre ben götürürüm. İzin de isteyeceğim. Hizmetli, meraklı bakışlarla kötü bir şey olup olmadığını sorar. Önemli bir şey yok, araba meselesi diyerek konuyu geçiştirir. Oysa imdat tüm konuşmalara kulak kabartmıştır. Neler olduğunu çok iyi bilmektedir. Genç kadın hemen izin alır. Arkasından fısıltı gazetesi çarkının hızla döndüğünü bilmeden... Ateş almışçasına iş yerinden ayrılır. Süratli adımlarla durağa gelir, beklemeye koyulur. Otobüs gecikmiştir. Servis aracına yetişemediği zamanlar, sık sık arıza yapan eski model arabasıyla işe gider. Şu beğenmediğim düldül ile bugün gelseydim, şimdi eve çoktan varmış olurdum diye düşünürken, otobüs uzaktan görünür. Yol uzar adeta dakikalar geçmemektedir. Gerçekten araba çıktı mı? Yok yok olamaz. Ya çıktıysa inanmak istemez. Çıktı, çıkmadı düşünceleriyle gelgitler yaşamaktadır. Sonunda çıktığına inanır. Yol boyunca öyle hayale dalar ki yeni model gıcır gıcır araba gözünde canlanır durur. Hatta Rengi bile kırmızıdır. İneceği durağa varır. Koşar adımlarla apartmana gelir. Basamakları ikişer üçer atlayarak hızla çıkar. Nefes nefese kalır. Kapı eşiğinde ağlamaklı bir yüz ifadesiyle onu bekleyen kızına heyecanlı bir sesle ve meraklanarak Hayrola ne oldu diye sorar. Anne yanlış anlamışım. ''Senden sonra teyzem Belgin'e de telefon ettim. Yıldızlar yan yana olmalıymış.'' dedi. ''Bizimkiler ayrı yerlerde. Kartta yazılanları okumadığı için onun başına da böyle şey gelmiş. Araba çıktığını sanmış.'' Duydukları karşısında Nuray birden buz kesilir. Bir süre sessiz kalır. Kızına bir şey söylemez. Ne diyebilir ki? O da yanılmış.'' Şimdi kendisi işini bırakıp geldiğine mi, boşu boşuna izin aldığına mı, yoksa hayal kırıklığına mı üzülmeli. Ablasının yaşadıklarının bir başka benzerini kızıyla birlikte o da yaşamıştır. Ertesi sabah iş yerinde onu telefonla arayan bir arkadaşı, ''Bir şeyler duydum, hayırlı olsun, size gazeteden araba çıkmış.'' diyerek tebrik eder. Nuray gerçeği anlatır ama inandıramaz. Kimden duyduğunu sorar. Vallahi bizim serviste duymayan kalmadı. Herkesin dilindesin diye cevaplar. Araba konusu kulaktan kulağa öyle yayılır ki, teknik hizmetlerden, idari işlerden, ARGE'den, diğer servislerden meraklılar ve o güne kadar hiç selamlaşmadıkları da onu arar. Telefonu susmaz olur. Nuray sabrını korumakta zorlanır. Kimseyi de terslemek istemez. Sıkıntılı olduğu bir an çay getiren İmdat efendiye. Sana konuyu soranlar olursa gerçeği söyle. Artık izah etmekten bıktım usandım. Vallahi şefim bana da soruyorlar. Anlatıyorum ama sizin sakladığınızı sanıyorlar. Bir de şey diyorlar, şey. Ne şeyi söyler misin? Şey kadının arabası var üstelik gazeteden ikincisi de çıktı zaten şans böylelerine güler bizim gibilere değil ya demek böylelerine diyorlar nuray ablası belginin duygularını hiç sayıp gırgır geçerek eğlenmiştir şimdi onun başına da benzer olay gelmiş kimseye araba çıkmadığına inandıramamıştır Üstelik çalıştığı yerde duymayan kalmamıştır. Oysa Belgin Hanım'ın yaşadıklarını dört kişiden başka hiç kimse bilmemektedir. Ablasına yaptığı şakalardan dolayı pişmanlık duyar. Gülme komşuna, gelir daha kötüsü başına, ablam bile olsa diye düşünür.